Sevgili radyo dostları programımızın sonuna geldik. Urfalı Cemil Cankatı dilimiz döndüğünce kelimelerimiz yettiğince sizlere anlatmaya çalıştık. Urfa müzik olan katkıları, bestelediği türküleri bugün bile dilden dile dolaşan Cemil Cankatı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. TRT Türkü dinleyenleri için GAP Diyarbakır Radyosu yapımı bu programı Gülistan Frat hazırladı. Ses kayıtta Murat Özgür Batu ve speakerimiz Ben Tuğba Vezirgan, TRT Türkü'de yeniden bir araya gelmeyi, türkülere bir de can veren ustaların sözüyle, gözüyle bakmayı, ölümsüz eserlerini hep birlikte dinlemeyi umut ediyoruz. Hoşçakalın.